Tevrat'ı getirip okuyun! Artık kim bundan sonra Allah adına yalan söylerse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir. Sen, Sadakallah! Allah sözünün doğrusunu söyledi de. Haydi bakalım! Allah'ı bir tanıyarak, İbrahim'in dînine uyun. Pek iyi bilirsiniz ki, o, asla müşriklerden olmamıştı. İbadet yeri olarak, yeryüzünde yapılan ilk bina,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 Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstaknîidir. De ki, ey ehli kitap, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. De ki, ey ehli kitap, siz gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye geltenerek iman edenleri Allah yolundan men ediyorsunuz? Allah.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 Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar. Bunlar Allah'ı ve ahireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar Salihlerden dirler. Yaptıkları hayır ve iyiliklerden mükafatsız kalan bir tek iyilik bile bulunmayacaktır. Allah günahlardan korunan takva ehlini pek iyi bilir.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 Dini yalan sayanların akibetlerini görün. İşte bu bütün insanlara yöneltilen bir açıklamadır. Haramlardan korunacak müttakiler için bir hidayet ve öğüttür. Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın. Eğer iman ediyorsanız mutlaka üstün gelirsiniz. Şayet siz yara aldıyseniz, karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte biz.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 Elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Evleneceğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer mehrin bir kısmını gönül rızasıyla size bağışlarlarsa onu içinize sinesine sine yiyin. Allah'ın sizin maişetinizin başlıca vesilesi kıldığı mallarınızı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 Anne baba ile yakın akrabanın terekelerinde erkeklere hisse bulunduğu gibi anne babayla yakın akrabanın terekelerinde kadınlara azından da çoğundan da farz olarak belirlenmiş hisseler vardır. Anne baba ile yakın akrabanın terekelerinde erkeklere hisse bulunduğu gibi anne babayla yakın akrabanın terekelerinde kadınlara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 Yetimlere haksızlık etmekten de, öylece korksunlar da, Allah'ın cezalandırmasından sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, aslında karınları dolusu ateş yerler. Onlar, yarın harıl harıl yanan bir ateşe gireceklerdir. Miras konusunda, Allah, çocuklarınız hakkında şöyle emreder. Erkeğin hakkı, kadının hissesinin